Herkese merhaba Hemzeminde Rauf kesem ve Damla Özler birliktesiniz yayın. Masamızda Acar Reisli bizlere destek veriyor ve bugün Güney Marmara'dan çok özel bir konuğumuz var. Sosyal girişimci Murat Karacan Hemzeminde uzun zamandır takipçilerinden hoş geldin Murat. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, Murat'ın oldukça enteresan bir öyküsü var ee, güneyde güney Marmara'da sosyal faydayı nasıl yaygınlaştırırız bunu nasıl bir iş modeline dönüştürürüz sorularına cevap ararken yaşadığı ama en başından başlayalım senin buradan göç hikayenin nasıl oldu? Ee, hani hep derler ya bir film seyrettim bütün hayatım değişti gerçekten. Ee, ben Ankaralıyım Aslan, Ankara'dan göçtüm ee, e, Balıkesir'e, Balıkesir merkezi ama daha çok Balıkesir coğrafyasına demek daha doğru. Kafeterya ee, Men diye bir film seyrettim, Sürdürebilir Yaşam Film Festivali'nde Ankara'da. Kafeterya Men filmini seyrettikten sonra 2012 yılında Kasım ayında özel sektördeki işimden istifa ettim. Ve gıda sektöründe çalışıyordum. Çünkü neden Balıkesir diye sorular geliyor. Tedarikçi şehir olarak başrolde olan şehirlerinden birisi Balıkesir Türkiye'de. Gıda sektöründe çalışan biri olarak ve yeni büyük şehir olmasından dolayı hani orada yapılacak olan çok şey olduğunu düşünerek Balıkesir'e yerleşmeye karar verdim. Sebebi Kafeteryamen isimli belgesel filmdir. Sürdürülebilir Yaşan Film Festivali'nde seyretmiş oldum. Peki ne düşünüyordun yerleşirken ve ne buldun diye soracağım ama Rauf'un başka bir sorusu var arada galiba. Ee, soru değil biraz bilgi yorum e, olacak. E, şeyden önce de programdan önce de konuşmuştuk Murat'la. Şimdi böyle deyince e, dinleyicilerimizin çoğu olayı şöyle anlıyor. E, büyük şehirden yerele göçen e, ve oradaki işte doğa olanaklarını çeşitli evet. sektörel ya da hı hı. yerel olanakları yaşamak için o, o bu büyük şehirden bir tür kaçma olarak algılıyor. Bu öyle bir şey değil. <gülüyor> Bunun öyle olmadığını yani biliyoruz yani uzun zamandır. bu tamamen yerel mücadelenin, sivil toplum mücadelesinin, küresel iklim değişikliğine karşı mücadelenin Hatta hani daha da detaylandıralım yerel tohum mücadelesinin hı hı. yerel evet, ürün mücadelesinin evet, evet. nerede sürdürüleceğine dair bir karar olarak gerçekleşmiş evet, bir şey. O yüzden biz bunu evet. iyi örnek olarak alıyoruz bugün Evet. evet. Yani ben o, o coğrafya çok güzel bir coğrafya ama o coğrafyada büyük şehirlerde çok şey yapıyoruz ama yerelde bu büyük şehirlerde yapılan şeylerin anlatılması ve dağılması ağızdan ağza yayılması gerekiyor. Konuşulması gerekiyor işbirliği kafasının özellikle yaratılması gerekiyor bütün sivil toplum kuruluşlar arasında e, o işbirliği kafası yaratılırken de insanlar arasında e, bir köprü kurulması gerekiyor e, o köprüyü kurabileceğimi düşünerek ben e, oralara e, taşındım. Ee, şu anda e, bu köprü anlamında e, belirli bir noktaya gelmiş durumdayız ve STK'lar arasında e, özellikle küresel iklim değişikliğinin hayatımızda çok fazla yer kaplamaya başlamasından ötürü e, zorunlu olarak da olsa bir işbirliği doğmuş durumda. Bu işbirliğin ötesinde e, o coğrafyada ki birçok yaşanan Doğru uygulamaların hala hayatta kalması için insanlar çabalamaya ve konuşmaya ve paylaşmaya ve onu e, ulusal ve uluslararası e, arenada gündeme getirmeye başladılar. Dört e, yıldır e, Balıkesir coğrafyasında yaşıyorum ben. Dördüncü yıl bitmek üzere. E, bu dört yılın sonunda e, herkes için iyi örnek olduğunu göstermek adına da şunu söylemek gerekiyor zannederim. Çok güzel mesafeler katettik. Ve e, insanların e, ya işte şehirden hadi gidelim biraz doğaya dönelim demelerinden daha çok Rauf abinin de demiş olduğu gibi hani burada mücadele e, etmenin e, dayanışmayla ayakta kalmanın ve geçmişten gelen yöntemlerin ve ilişkilerin sürmesi ve polikültür temelli ilişkilerin devam etmesi için e, hepimizin e, mücadele etmesi için oralardayız yani. Genelde büyük kampanyalardan bahsettiğimiz zaman özellikle küresel iklim değişikliği gibi hı hı. çok devasa konulardan bahsettiğimiz zaman çoğunlukla büyük şehrin refleksleriyle davranıyoruz ve büyük hı hı. şehrin dinamikleriyle konuşuyoruz. Evet. Yereldeki dinamikler nasıl işliyor? Yerelde farklı olan ne var ve oraya nüfuz etmek ne kazandırabilir? Şimdi... E... Yereldeki dinamikler büyük şehirdeki gibi işlemiyor yani. <gülüyor> söyleyeyim. Yereldeki dinamikler gerçekten çok farklı. Ee, mesela en büyük farkını söyleyeyim yani küresel iklim değişikliği dediğiniz zaman mesela meteorolojinin şöyle bir örnek vereyim. 2015 Haziran'ında e, Balıkesir'in özellikle merkezin için konuşuyorum merkezinin Haziran ayı en az yağış aldığı ay. Fakat 2015 Haziran'ında Balıkesir'i geçenlerde Mersin'de yaşamış olduğumuza benzer bir şekilde sel götürdü. Yani her taraf suyla e, doldu ve insanlar bu suların içinde yürümek zorunda kaldılar falan. E, şimdi insanlar orada daha çok anlatılana değil de hani bu kadar yüksek bir bilinç seviyesi büyük şeylere göre e, ölçtüğümüzde yok ama e, gördüklerinde dinlemeye başlıyorlar. Ee, biraz önce de söylemiş olduğum gibi özellikle yaşanan bu olaylardan dolayı aynı zamanda körfez coğrafyasında e, yaşanan denizdeki yükselmelerin artık gözde görülür bir hale gelmesinden kaynaklı olan olaylardan dolayı insanlar e, kendilerini küresel iklim değişikliği başlığıyla e, ilgilenmek zorunda hissetmeye başladılar e, oradaki stK'larda bir parça evet gıda doğru gıda İyi gıda, bunlar sürdürülebilir tarım, bunların üzerinde oynarlarken. Öbür taraftan bunların da sürdürülebilir kılınması için iklim değişikliğiyle ilgilenmek zorunda olduklarını gördüler. Çünkü bu kadar çok önemli değil. O coğrafyada çünkü baktığınız zaman kaz dağları var ve kaz dağlarında çok fazla değişim göze çarpmıyor. Ama içerilere gittiğinizde kaz dağları coğrafyası delik deşik ediliyor ve hala da edilmekte. Ve son dönemde de tabii çok uzatmayayım son dönemde de özellikle Çanakkale Kale Kaz Dağları coğrafyasında 16-17 hatta bazıların 18 olduğu söyleniyor. Kömürle çalışan enerji santralleri yapımının gündeme girmesinden kaynaklı olarak insanlar küresel iklim değişikliği ile ilgili olan algılarını değiştirdiler. Ve şu anda dünyanın en önemli sorunu olarak küresel iklim değişikliği olarak görür hale gelmiş durumdalar orada da. Tabii bir yandan e, hani şehirlerdeki bilincin daha yüksek olduğunu söylüyoruz ama şehirlerdeki bilgiyle ilgili de bir takım başka problemler yaşıyoruz. <gülüyor> Bütün gıdanın dışarıda üretildiği ve dışarıdan aktarıldığı bir şehirde gı gıdanın üretim sürecine yönelik. <gülüyor> Tarımla, toprakla, havayla, meteorolojiyle, ha. iklimle ilişkili ciddi bir kırılma yaşanıyor <gülüyor> o ilişkide. O yüzden de yukarıdan olan o bilinç seviyesi hali aslında bir takım arazlara da sebep oluyor. Yereldeyse doğrudan gündelik yaşamın içinde ve gündelik yaşamın getirdiği bir bilgelikle beraber görülebilen de bir şey var. Oradaki hareketlenmeye gerçekten çok ihtiyacımız var evet, o yüzden. Evet. Ee, şimdi zaten burada e, esas mevzu dediğiniz gibi bilge e, e, olma mevzusu. Yani bu bilge olma durumundan da yararlanma mevzusu. Çünkü e, hepimiz maalesef hani Şehir temelli baktığımızda, büyük şehir temelli baktığımızda, hepimiz bir otorite ve uzman olma çabasındayız. Fakat e, tabi ilk önce şu süreci de farkına vardıktan sonra ya konu otorite ve uzman olmak değil, yani konu e, en temelinde bilgeleşmek. Ama bilgeleşmeden önce yaşadığımız bir süreç var o da ustalaşmak. Şimdi o ustalaşma sürecini yaşıyoruz biz Balıkesir coğrafyasında. Bir müddet sonra çünkü bu çok hızlı olacak çünkü bilgeleşme mevzusu oralarda hala daha köylerindeki üretim şekillerine ve o insanların yaşam şekillerine baktığınızda çok daha hızlı bir şekilde olacak. Ee, dediğim gibi oradaki mücadele belirli bir noktaya gelmiş durumda. En azından e, büyük kuruluşların yani daha doğrusu büyük e, STK'ların ilgisini çekmiş durumda. E, bu bilgeleşme ile birlikte kol kola yürünürse e, çok daha farklı bir noktaya gelecektir. Yani en azından oradaki coğrafya da referans yaratacak işler. ...ülkemizin ya da dünyanın belirli noktalarına çözüm olarak sunulabilecektir. Peki bize biraz bu dört yılın öyküsünü anlatırsanız... ...neler yaptınız, neler başarılı büyük gelişmeler var diyoruz ama <gülüyor> o gelişmeler ki. neler Tabii ve ki. önünüzde neler var? Tabii ki. Şimdi e, aslına bakarsanız büyük gelişmeler e, başlığını şundan dolayı kullanıyoruz. Çünkü öyle bir yapıdan bahsediyoruz ki e, Balıkesir Merkez ayrı bir yapı... Balıkesir'e bağlı olan ilçelerin olduğu körfez bambaşka bir yapı. Hem profil olarak, insan kaynağı olarak hem de aynı zamanda e, yaşam tarzlarından tutun da daha başka şeylere kadar. Şimdi biz e, Balıkesir merkezde örnek vermek istiyorum buna. E, özellikle özelleştirme politikalarından sonra Balıkesir bir hani emekçi şehriyken bir anda emekli şehri haline gelmiş. Tabii bu emekli şehir haline gelmesi bir parça verimli topraklarla da çevrili olmasından kaynaklı olmasından dolayı e, insanların e, merkeze dahi gelip köylerinden yerleşmiş olsalar da merkezde işte köylerinden gelen gıdalarla beslendikleri için geçim derdi olmadık, olmadıklarını göstermiş. Bereketli toprakların evet, bir güzelliği. Evet aynen öyle bereketli topraklar üzerinde. Fakat gelin görün ki. Ee, ne yaparız diye düşünürken, çünkü iklim değişikliği biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi dünyanın en önemli sorunu olarak sadece bir, ben ve birkaç kişi görüyorduk şehirde. Ee, kesirde bir değişim hareketi başlatmaya karar verdik. Onu da şöyle yapmaya başladık. Ee, yanımıza bir e, sivil toplum kurumu aldık. Ee, sivil toplum kuruluşunu almamızdaki sebep şuydu. Bir güç ve sözü dinlenen ve yaptırma olan bir sivil toplum kuruluşuydu bu. Çünkü yerelde işler özellikle küçük şehirlerde bu şekilde işliyor. Bu sivil toplum kuruluşunun dayanmış olduğu bazı ilkeler var. Bu ilkeler üzerinden ve herkesin de altını çizerek söylüyorum tüketici olmasından kaynaklı olarak birçok şey yaptık. Ee, i̇lk vereceğim örnek mesela e, küresel iklim değişikliği ile ilgili olarak e, çeşitli okullarda ki ilk başladığımız nokta özellikle özel okullardı. Özel okullarda küresel iklim değişikliği üzerine anlatımları da bulunduk. Onun üzerine e, yani gündeme sokma çabası bizimkisi yani dediğim gibi bir parça dinamikler farklı olduğu için... Onun üzerinden şey yapıp küresel iklim değişikliğinden sonra sosyal girişimcilik üzerine yine gündeme nedir, ne değildir diye insanlara anlatmaya başladık. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bunu yapmamızdaki sebep şuydu. Bir proje var Türkiye Cumhuriyeti Devleti destekli yürüyen GİSEP diye. E, 2015-2018 yılı arasında yapılacak bir proje bu. 2017'deyiz şu anda çok az kaldı bitmesine. Girişimci ekosistemi kurmak istiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani Türkiye üzerinde. Girişimci ekosistemi kurmak isterken de tabii akla sadece hani bir işi yapıp para yatırıp oradan para kazanmak üzerinden kurgulanan girişimcilerin yanı sıra Aynı zamanda sosyal girişimci anlamında da bir yüzde. Bir dönüştürücü kuvvet de evet, olan evet, bir girişimci. Evet. Yani sorunları birileri tahlil etsin, ortaya koysun, konuşulsun ve işte çözüm aşamasında da bu insanlar yanımızda olsun gibi bir ekosistem içinde bir yüzdelik oranında sosyal girişimci de istiyorlar. Ondan dolayı bunu da orada gündeme soktuk Balıkesir'de. Bunun üzerinden hani bir takım... Gözetlemeler yaptık mesela sosyal girişimcilik anlattıktan sonra sosyal girişimcilik anlattığımız okulun e, küçük bir örnek bu yöneticileri çok daha farklı mecralarda araştırmalar yapmaya başladılar e, onları da yanımıza alarak e, başka noktalara geldik film festivallerini taşıdık oraya Balıkesir merkezde hiç yapılmayan film festivallerini neden bunu Balıkesir merkezde hiç yapılmayan diyorum şundan dolayı çünkü bahsettiğim film festivalleri çok ilginçtir. Balıkesir coğrafyasında Balıkesir iline bağlı olan ilçelerde yapılmasına rağmen hatta ilçelerde bu film festivalleri için çeşitli inisiyatifler kurulmuş olmasına rağmen merkezde bu yapılmıyordu. Ee, bir parça e, şunun farkına vardık hani yapacağımız olan film festivalinin bizim her şeyi anlatmamızdan değil de hani göstererek o değişimi daha yedinci sanatın gücü diyelim yani onu yaşatabileceğimizin farkına vardık. Üç senedir sürdürülebilir yaşam film festivalini Balıkesir'de yapıyoruz. Bir de son iki senedir ifin armağan ekonomisi üzerinden yürüyen ki bunu bahsetmemdeki sebep de armağan ekonomisi kavramını da soktuk gündeme. Yerel bir yerde önemli çünkü bu. Neden önemli? Parantez açıp eklemek isterim. Çünkü armağan ekonomisi derken mesela if kareyi yaptığımızda if karıcılar şöyle bir açıklama getirmişti. Açıklama şu, mesela bir arabaya 7 kişi doluşup gelmeniz işte geri kalan 6 kişiye bir armağandır filmi seyretmesi için. Neden önemli bu? Şöyle önemli, 2015, 2013, 2014 ve yanılmıyorsam 2015 yılı verilerine göre Türkiye'de, e, nüfusu oranlı e, en çok sıfır araba satılan şehir Balıkesir. Oh, bu gerçekten çok <gülüyor> ilginç bir evet, rakam. Evet ve hatta şöyle bir şey de eklemek isterim. Beyaz renk çok fazla tercih ediliyor sebebini bilmiyorum ama en çok satılan bu. E, bu film festivalleriyle de bu tip e, işte tüketim alışkanlıklarını nasıl değiştirebiliriz ve tüketim alışkanlıklarını değiştirerek insanların çözümün bir parçası olabileceğine dair ilgi çekmeye çabaladık. Ee, ve bir baktık ki 2-3 kişiyken şimdi sayımız yani 2-3 kişiye göre e, hiç azımsanmayacak bir yere gelmiş durumda. E, dediğim gibi yani bir emekçi şehrinden bir emekli şehrine dönmüş olması yani şöyle örnek vereyim. Seka gibi bir yerin özelleştirilmesi, oradaki dokuma fabrikasının kapanması ve çok yakınlarda in, in, inşaat alanı olarak imara açılmış olması... Ve dediğim gibi verimli toprakların olması insanların bu tip şeylerle ilgilenmemelerine bahsettiğim gibi işte, işte devamlı araba satın almalarına, araba değiştirmelerine falan sebep olmuş. E, fakat tabii gittiğimiz noktada e, Balıkesir e, halkı tüketim toplumuna verilebilecek en güzel örneklerin bana soracak olursanız birinci sırada geliyor. E, buradan çıktıktan sonra e, hafta başında da e, naylon poşete Son diye özel sektör destekli bir kampanyaya başlayacağız orada ee, böyle şeyler yapıyoruz yani bir dönüşüm yaşatmaya insanların tüketim toplumundan çıkıp tüketim alışkanlıklarını gözden geçirip böyle daha uyumlu ve çözümün parçası hale gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ben daha çok konuşuyorum galiba. Ama zaten <gülüyor> öyle olması lazım o <gülüyor> konuk. <Öyle olması lazım. gülüyor> e, tüm bu projeler ve kampanyalar vesaire arasında baktığımız zaman sizin için en öne çıkan kavramlardan bir tanesi sürdürülebilir tarım. Özellikle Güney Marmara dediğimiz evet. zaman e, çok ciddi bir bereketli topraklardan e, bahsediyoruz. O alanda karşılaşılan şu anda oradaki küresel iklim değişikliğinin Hı -hı. yanı sıra en ciddi e, sorun nedir ve onun çözümüne dair neler yapılıyor diye soracağım ama Rauf. Evet bir yine araya giriyorum ama şimdi o bölge aslında Cumhuriyet'in ilk döneminde bakıldığı, dönemine bakıldığında sanayi kuruluşlarının kurulduğu ve sanayi iş bölümü içinde özellikle Bursa'dan diğer tarafa bir iş bölümü de yer almış bir bölge. Yani işte çimento fabrikaları falan şeye kadar Çanakkale'ye kadar giden hatta. Balık de dokuma e, üzerine genelde ve kağıt üretimi hı hı. üzerine kurulu, birkaç tane de başka inşaat sektörüne e, çıktı veren şey girdi veren hı hı. E, ürünler de üretiyor işte kiremit e, ha, tuğla, tuğla gibi. Hı hı. E, ama e, yaklaşık bir 30-40 yıl kadar önce bu kararlar geri çekiliyor. Böyle bir e, sanayileşme değil başka türden bir sanayileşmeye ihtiyaç var karar veriliyor. Bu da tarıma da dayalı sanayinin e, orada patlamasına neden evet. oluyor. İşte tavuk çiftlikleri, hayvan e, çiftlikleri gibi en hayvancılık endüstriyel evet, endüstriyel evet. tarım. Gibi. Ama ilginç bir şekilde bu taraf büyütülüp öbür taraf tasfiye edilirken tasfiye edilenin yerine bu taraf gelmiyor. <gülüyor> yani Seka fabrikasını kapatıp oraya inşaat yapıyorsun. Yani sonuçta bu bu tarım, bu sanayideki sanayideki dönüşümün tarımsal sanayi lehine olması değil, sanayideki dönüşümün sanayinin ölümü lehine olmasına neden oluyor. O yüzden de o işte emeklilikten başka da çareleri yok insanların gerçekten. Hani o söylediğinde... evet, yani Öyle bir süreç yaşanmış. Ama e, tabii SKA e, önce e, damlının sorusuna cevap vereyim. Şöyle bir sıkıntı var. Bu genelde e, tarım anlamında konuşmalar yapıldığında bana göre en büyük sıkıntı. E, her şey verimlilik üzerinden yürüyor. Yani Şimdi verimlilik üzerinden yürümesi ne kadar doğrudur tartışılır. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela orada bir köy var ve köy nüfusuna göre e, baktığınızda Türkiye'de en fazla silaj mısır eken köy. E, köylü bu silaj mısırdan verim alabilmek için ne yapıyor? Toprağı zehirliyor. Toprağı zehirlerken ne yapıyor? Kimyasal kullanıyor. Kimyasalı da çok uzun süre kullanınca zaten o toprağın kendini yenilemesi binlerce yıl gerektiren bir şey. Yani topraktan gelip toprağa gittiğimiz bir coğrafyada bu tarz uygulamalar bana çok doğru gelmiyor. Yani öyle düşünülen bir coğrafyada. Yani e, neden yapıyorsunuz diye konuşmaya gittiğimizde ki bizim şöyle de bir yapımız var. Ya siz böyle ekemezsiniz dikemez bu yanlıştır demiyoruz biz. Çünkü orada binlerce yıldır yaşayan köylüler bu arkadaşlar yani. E, diyor ki verim almak zorundayım geçinemiyorum diyor. E, evet doğru ama şunun da farkında evinin arka bahçesinde e, kendisinin tüketeceği kadar Mısırı e, Başka bir yerli eki. tohumdan eki. ekiyor ve tüketiyor. Yani şimdi bu ikilem üzerinde sıkışmış durumda köylü. Yani o yüzden biz e, bu mevzuları işlerken konunun iktisadi derinliği üzerinden yürüyoruz. İktisadi derinliği anlattıktan sonra yerine ne konulabilir? E, sorduklarında cevap verecek haldeyiz. Hı hı. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Esas te, te, yaptığımız çalışmalar böyle. Mesela Seka özelinde şöyle bir şey var. Seka özelleştirilmiş durumda ve yeniden kağıt fabrikası olarak e, orada icraata geçecek. Fakat şöyle bir sıkıntı var. E, Seka kağıt fabrikası olarak yeniden e, icraata geçerken gerekli olan enerjiyi kömürden elde edecek. Ve kömürden elde edeceği enerji ee, bir termik santral parantezi içine sığmıyor belki ama yine de kömürden elde edecek. Ee, şehre 9-10 kilometrelik bir alan ve öbür taraftan da çok ironik bir durum hep bunu söylüyorum. Orada daha önceki SEKA fabrikası Fuyloil ile çalışırken çökük ovadır şey e, Balıkesir Ovası çok verimli bir ovadır ve çökük ovadır. Çökük ova olmasından dolayı Full oil'den kaynaklı olarak orada duman oluşumu, Dumanca mevki oranın ismi. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi dumanca mevki ne? Siz kömürle... Şimdi bu şey değildir. Ee, bir nasıl derler? Ya geri dönüşümden, kağıttan para kazanacağız falan. pişman değil abi. Bunun bambaşka e, yolları var. Şimdi bu adamlar soruyor bize. Diyorlar ki... E, Diyorlar ki ne yapalım peki biz gidiyoruz diyoruz ki mesela bakım şu böyle fizibilite raporları var ve bu fabrikayı şu şekilde de kurabilirsiniz ya da burayı şuna çevirirseniz daha çok para kazanabilirsiniz zaten kalkınma sürdürülebilir olmazsa kalkınma olmuyor sürdürülebilir kalkınma üzerinden de böyle şeyleri ortaya koyabiliyoruz yani. Böyle şeyler yapıyoruz kesirde yani. Bütünsel bir bakış e, yani. üzerinden evet. e, gidiyoruz. Aslında hep şeyde, hem zeminde hep anlatmaya çalıştığımız mesele. Yani e, bir şey yaparken öbür tarafı bozabilirsin kardeşim. O yüzden bütünsel bakmanın yolunu bul. Bütünsel bakanlarla bir araya gelmenin yolunu bul diyoruz her zaman. Ama programın da sonuna geldik gibi. Sonuna yani. geldik gibi. Evet <gülüyor> son konuştum. olarak e, şey soralım. Önünüzde en heyecan verici projeler neler var? Vallahi önümüzde en heyecan verici proje şu anda ee, de, dediğim gibi çok e, oraları tabi buralardan gözükmediği için tabi göze de çok e, çarptırılmıyor çünkü. E, bu naylon poşete çok kafayı takmış durumdayız. Hatta biz bu projeyi verdikten bir gün sonra e, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı e, 2018 yılı itibariyle naylon poşetin yasaklanmaya başlanacağını söyledi falan. E, tabii bu bizim elimizi güçlendiren bir şey. Ama en önemli şeyimiz şu. E, birincisi bir dayanışmayla bir kafa açmak istiyoruz. E, i̇şte isminin NGOs olmasını düşünüyoruz. <gülüyor> e, gerçekten e, ya da stok diye bir şey düşündük. E, böyle bir şey peşindeyiz. Bir de dernek kurup sürülebilir kalkınma hedeflerini e, pazar ekonomisi çerçevesinde heba etmemek adına e, yerelleştirme çabasında olacağız. Hemzeminde Rauf Kösemen ve damla özlerle beraberdiniz. Bugün Güney Marmara'dan bir e, ne, nasıl tanımlasak sosyal girişimci diyor ama aslında sosyal fayda Don Quichotlarının birinden e, <gülüyor> konuk olarak yararlandık. Murat çok teşekkürler her şey için. Murat Karacan'ı ve projelerini ve sosyal fayda ile ilgili topladığı tüm bilgileri e, Facebook adresinden Murat Karacan olarak ya da Instagram adresinden sosyal fayda Hayır, olarak evet, e, izleyebilirsiniz. Söyleyeyim. Ee, biz peşini bırakmayacağız tabii Murat'ın. O bizim peşimizi hiç bırakmadı. İlk konferanstan beri hmm. e, bizimle beraber. Radyo programında her zaman e, dinleyicilerimizdendir. Daha sonra Murat'la ilgili bazı sürprizler yapacağız. Küçük bir şey ekleyebilir <gülüyor> miyim? Tabii. tabii. Ee, benim bir mottom vardır. Herkese yol gösterici olsun istiyorum. Ee, uzaktan el sallayan birisi için hiçbir yolculuk tehlikeli değildir. Kimse uzaktan el sallamasın. Çok güzel. Hemzeminden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için. Fikirler, tartışmalar, örnekler.